ne getiriyorlar? İşte kavur. Hale. Nida, Nica. Nida. Bunlar diyor harf ve sessiz olmaz. Yani bu felsefecilerin metodu. Ümit eğimi yapmış. Ümit eğimi yaptığı yakalır mı dedik? Başkası der ki buna, işte el. El de Etsiz ve kemiksiz olmaz. O halde Allah'ın mahlukuna benzemeyen eti ve kemiği vardır mı diyeceğiz Yani i̇bn Teymiye'nin bu yolundan gidersem bunların hepsinin önü açılır. Seleften birileri, bizimden önceki imamlardan birileri yanlış bir söz söylese, delile dayanmayan bir söz söylese, bizim onu akide edinmemize gerek yok. Yani bilakis buna tabi olmamamız gerekir. Ama bunu menheç diye takdim eden insanlar var. Mesela önceki imamlardan birisi Dâre Kutnîd. Kâade diye bir sıfat sıfatını ispat ediyor. Allah Azze ve Celle hakkında. Delil ne? Kitaptan ve sünnetten delil yok. i̇bn Teymiye'nin yorumlarına benzer bir yorumla söylüyor bunu. Yani Allah Azze ve Celle arşa oturmuştur diyor. Veya bir başkası cülûz zikrediyor yine selefden. Öncekilerden birileri. Selef olabilir. Selefilik demek, selefimiz olan herkesin kattığı şeyleri toparlayıp bunlara itikad etmek demek değil. Selefin menheciyle selefin yolunda gittik. Yani Kur'an ve sünnet dışında bir ölçü, bir delil kabul etmemek. Şimdi selefimizden birileri bir söz ortaya attığında, onun selefi nedir? Yani kitaptan ve sünnetten delili nedir? Bunu bilmiyorsak, Kardeşim senin bu sözün Allah'la senin arandadır. Biz seni Allah'a var ediyoruz bu sözünle. Allah kabul eder veya etmez. Doğrudur, sabitlidir veya yanlıştır. Bizim bunu söyleyecek Kur'an'dan ve sünnetten delilimiz yok. Varsa, reddeden delil varsa o ayrı mesele. Ama özellikle Allah Azze ve Celle hakkında bizim bidat ehlini, maturidi ve eşariler gibi kelamcıları, felsefecileri kınadığımız nokta şurasıdır. Allah hakkında ilimsiz söz konuşmak. Yani kitabın ve sünnetin ispat etmediği şeyleri ispat etmek veya kitabın ve sünnetin nefyetmediği şeyleri etmek. Nefide de aynı şey geçerli. E şimdi İbn Teymiyye'nin vallahi buna benzer İktidare Kutlin veya daha başka imanların her birinin değişik mücadeleleri, sözleri arada eklenen akideye giren, devsiz olarak giren sözleri olmuştur. İnsanlar bunu selefilik diyerek benim Biz burada şunu söyleriz: Ey İbn Teymiye veya Ey Falanca İmam, Ey Darakutni, Kudlafsını veya Duluzlafsını veya işte e, harf ve ses meselesini. Kitaptan ve Sünnetten ispat eden bir delil var mıdır? Ses meselesinde var. Tamam. Delil varsa, o zaman şu yorumlara ne gerek var? Yani Allah uzaktakinin de yakındakinin işleyeceği bir sesle, salt ile Seslenir diyor hadiste. Bu hadis varsa o zaman bu yorumları neden yaptım deriz. Ki e, o kendi delilini ispat etmeye çalışırken bu hadisten bahsetmez. Bunun gibi yani, yani ispat edeceğimiz zaman Allah hakkında kelam hakkında sağlıklı sesi ispat ediyorsak bu hadisten dolayı o ispat ediyoruz. Bunların hatası yani insan gibi mi konuşmuştur diyorlar burada? Allah Yok Azizler, öyle, öyle demiyor. Harf ve sesle konuşmuştur diyor. Bunun sebebi şu. Eşeriler Allah Azze ve Celle'nin kelamını tevilleriyle tahrif ediyorlar. Kelama iman ediyorlar. Kur'an mahluk değildir diyorlar. Allah'ın kelamıdır diyorlar ama bu kelamı nefsidir diyor. Yani kişinin hani kendi kendine konuşması vardır. Buna hadisün nefs denilir. Kelam denmez aslında. Hadisün nefs denilir Arapçada. Mesela gönlünden bir şeyler geçirir. sen kendi kendiyle konuşur. Mesela dersin ki kendi kendime şöyle dedim. Eşerler bunu böyle ele almışlardır. Yani iştilen bir ses olduğunu kabul etmemişlerdir. E, bu sebeple el i vel cemaat, yani selef, e, bu konuda ispatı Allah ses ile konuşur Allah nida eder. Mesela i̇bn nida kelimesinin üzerinden yürüyor. E, nida dediğin sesli olması lazım. Burada doğru ama e, yol yanlış, ispat etme yolu yanlış. Allah nida etmiştir, bu kadar. Sen nidayı söyle, nida zaten açık bir kelamdır yani. Arap dilinde açık bir ifadedir. İşte nida sessiz ve harfsiz olmaz dediğin zaman burası problem. Mesela harf meselesini sen burada nasıl ispat ediyorsun? Neden? Çünkü nidanın harf ile olması demek mahluka özgü bir şey olacaktır. Yani insanlar harf olmadan konuşamaz. Biraz girmemesi Gir, girmemesi yani. gerekir yani buraya. Yani Allah Azze ve Celle e, yani mahlukla asla hiçbir şekilde kıyaslanamaz. Gelelim İbni Ufeymin vasiteyi şerh etmiştir. İbni Teymiye'nin akidatül vasitesini şerh ederken. E, bu kitabı ben tercüme ettiğim için e, bazı vartalara şahit olmak durumunda kaldım. Yani belki tercüme etmeseydim hiç okumayacaktım, İbn-i Hüseyin'in okumayacaktım bilmiyorum. İbn-i bu akide metnini şerh ederken o daha başka e, cürümler işlemiştir. Mesela bunlar konuşulmaması gereken, yani girilmemesi gereken konular. Diyor ki, çokluk diyor kemale delalet eder, şayet diyor Allah Azze ve Celle'nin İkiden fazla gözü olsaydı mutlaka bildirirdi. Yani ne demek? Allah'ın sadece iki gözü vardır. Şimdi Naslarda iki göz gelmiştir. Ama başında girişte söylediğin çokluk kemale delalet eder demek ne demek yani? O zaman çok değilse Kemal yani işte. bir eksiklik mi var? Yani bu bozuk bir cümledir. İbn-i Hüseyin'in söylediği biz bunu kabullenecek değiliz. Şimdi işte i̇bn Kudame birleri. İşte selefin akidesine e, açıklamak için tercüme ettirdiler. Ben tavsiye ettim böyle kitaplara girmeyin. Akide ile ilgili bir metin tercüme ettirecekseniz, hizmet yapmak istiyorsanız selefe dönün. Daha öncekilerden. İbn-i Kudamen nedir yani? Bunun Lum'atul İtikat kitabını tuttular tercüme ettiler. İtikat parıltıları adıyla. E burada da, tefvis. Yani Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları Allah'a havale edilir. Yani biz keyfiyeti Allah'a havale ederiz, manalarına değil. Manası ne demek? Allah istiva etmiştir. İstiva malumdur. Keyfiyeti meçhul Yani selefin yolu bu. Şimdi madem ki selefilik dediğimiz şey, selefin durduğu yerde durmak, yani sustukları konuda susmak, orada açıklama, kurtarıcılık pozisyonuna girmemek, işte insanlar bunu anlayamaz, ben burayı güzelce açıklayayım da, İnsanlar yanlış iddia etmesin. Buraya girişme. Naslar böyle gelmiş, geldiği gibi kabul edin. Selefin yolu bu. Burada açıklamalara girişmek, onların gittikleri yerde gitmemek, onların açıklama yaptıkları konularda da sukut etmek. Mesela müfhevrîdallık budur. Selef açıklamış bunu. Yani Allah azze ve celle'nin sıfatlarına, isimlerine, sıfatlarına nerede duracaksın? Nerede? Açıklayacaksın. Yani istiva malumdur. Yani bunun malum oluşu, bilinen bir şey oluşunu açıklayacaksın. İstivayı ispat edeceksin. Keyfiyetinde o meşhuldür. Allah'ın eli vardır. Bunu ispat edeceksin. Keyfiyetini Allah'a havaya edeceksin. Bununla kastedilen nimet mi, yoksa kudret mi, yoksa azamı biz bilmeyiz. Biz bu açıklamalara girmeyiz. Ama Allah'ın eli vardır. Allah'ın veçi vardır yüzü vardır. Ama işte falan ayette falan hadiste burada rızası kastediliyor. mi bunu diyebilir bir insan. Ama Allah'ın yüzünü ispat ettikten sonra yani Allah'ın veçi vardır. Burada rızası kastediliyor. Yani Allah'ın yüzüyle rızası kastediliyor diyebilir ama vecihi ispat etmek zorundadır. Allah'ın her ikeli de sağdır. Bereketlidir. İşte terazi indirir, kaldırır, parmakları, bunun gibi sıfatlara gelince sen Allah'ın el sıfatını ispat ediyorsan işte buradan kastı Allah Azze ve Celle'nin bereket vermesidir derse bir kimse bu işte Allah'a havale edilmesi gereken bir açıklamadır ama o Allah Azze ve Celle'nin sıfatını kabul etmekte. İnkar etmiyor, tevilde etmiyor. Sadece e, kısmi tevilde bulunuyor. Az önce vecih meselesinin rıza diye açıklayan da olduğu gibi. seleften böyle açıklayan da var mı tek? Allah'ın sıfatını inkar etmedikçe, aslını tevhid etmedikçe problem yok. Şöyle derse, Allah'ın eli var mıdır? Eli vardır ama bu hakiki el midir? Yoksa bununla başka bir şey mi kastediliyor? Bunu Allah'a havale ederiz diyen bir kimse müfevvidadır. En tehlikeli mezheplerden birisidir bu. Niye? Çünkü selefe benzer bu. Hak gibi zannedilir. Çünkü sıfatı inkar etmiyor. Öyle zannedilir. Allah'ın eli hakiki midir? Yoksa elinden kasıt kudreti mi, yedi mi, yedi kudreti, nimeti mi e, bunu bilmeyiz. Bunu Allah bilir demek Allah'ın ispat ettiği bir şeyde tereddüt etmektir, geri kalmaktır. Allah el diyor, iki elim diyor. Kendisine iki elim ispat ediyor. Biz de hakiki olarak bunu ispat ederiz. Ama bazen elle işte kudreti, bazen nimeti, bazen bereketi kastetmiştir, tamam. Ama eli ispat edeceksin. Allah'ın gülmesi vardır. Hadis bunu ispat etmiştir. Allah güler, falana ve filana güler. Bu ispat edilmiştir hadiste. Allah'ın gülmesi vardır. Ama kastedilen rahmetidir dediğin zaman, rahmetidir açıklamasını yaparken Allah'ın gülme sıfatını ortadan kaldırıyorsa bu akidede bir sapmadır, problemdir. Yoksa şunu söyleyebilir. Allah rahmetiyle güler. Bunu söylediğinde ee, Böyle söylememesi lazım ama söylediğinde sıfatı inkar etmediği için çok büyük bir problem değil. Ama belki Allah benim delilim olmadan, peygamberden bir açıklama olmadan sen nasıl bunun rahmetiyle güler dedin diye hesap sorarsa sorar. Ama önemli olan burada sıfatı ispat etmektir. Allah Azze ve Celle de böyle hakiki sıfatlarıyla iman etmektir. Ama keyfiyetleri bu demek değildir ki Allah'ın eli vardır, bu hakiki bir eldir dediğimizde Hakiki el demek, işte mahlukun eli gibi demek değildir. Bu manada değil. Allah'ın hakiki bir kelamı vardır, konuşması vardır, sesi vardır. Hakikidir bunlar. Ama bunlar asla mahlukun gibi değildir. Bunlar sadece isimde benzerler ama müsemmasında, manalarında asla mahlukuna benzemezler. Yani biz Allah Azze ve Celle ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi hakkında, Resulünün Allah Azze ve Celle hakkında Ispat ettikleri lafızları dile getirdiğimizde Allah'a ne bir e, cisimlik isnat etmiş oluyoruz, mahluka benzerlik isnat etmiş oluyoruz, ne tatil ne de tahrip ve tevilde bulunmuş oluyoruz. Bunların hepsinde sakınmış oluyoruz. Ama bunları yapanlar güya Allah'a daha fazla tenzih etme düşüncesiyle yapıyorlar. Yani burada şunun denilmesi lazım. Mesela Cehin bin Safvan, bunu açıkça söylediği için e, bu şeyde, işte elimden gelse bütün Kur'an musaflarında El-Rahman-ı alel ve ayetini kazırdım diyor. de Çünkü Allah'ı tenzih etmek için söylüyor bunu da. Çünkü insanlar bunu okuyor Allah Allah'ı benzetiyor diye endişe ediyor. Yahu bunu indiren Allah Azze ve Celle. Bunu beyan eden Allah Azze ve Celle. Allah bilmiyor da sen mi biliyorsun? Allah kimi saptıracağını, kimi hidayet edeceğini en iyi bilendir. Ama sen güya insanlar sapmasın diye Kur'anı ortadan kaldır. Şimdi bunu söyleyen cembin saf var. Abdullah yolcu? O da değildir, Abdullah yolcu da diyor ki Bukhari Müslüm okuyan ya harcı olur ya mürci olur. Mantık aynı mı? Benim evimde diyor Müslüm var diyor. Sahi Müslüman tozlandı yıllardır elimi sürmedim diyor. Bukhari ya evet. Ne demek bu ya? Yani bunun Ceyn bin Safvan'dan farkı ne? Aman Bukhari Müslüm'e yanaşmayın. Saparsınız. Ceyn Safvan ne diyor? Er-Rahmanu alel arşisteva ayetini sakın okumayın sapıtırsınız. Bu Kur'an'lardan kazınması lazım. Aynı mantık. Yani Allah'ın ve Resulü aleyhissalatü vesselam'ın buyurduklarından endişe etmek. Bir başka sabı, Hübedullah Aslan. Bu da diyor ki, ben diyor meclisime diyor, sohbet halkama diyor, namaz kılmayan insanlar da geliyor diyor. Ben nasıl söyleyeyim namazın terki küfürdür diye? O adam, o adam bir daha gelir mi diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylemekten çekinmediği, ümmetine beyan ettiği bir şeyi bir fitne olarak görüyor. İnsanları kaçıran bir şey olarak görüyor. O zaman ne yapalım? Bu namazı terk hakkındaki hadisten Ürker. Bunu söylemeyelim. Falan zekat hakkındaki hadiste filan işte faiz yiyen en küçüğü anasıyla bilmem kaç kere zina etmiş gibidir. O hadisten e, tiksini o hadiste söylemeyelim. Öbürü başka türlü. Öbürü başka türlü. Nurettin Yıldız çıkar der ki işte rabıtaya ben nasıl şirkliyim ki? Hasan el Benna e, rabıta yapmış diyor. O da böyle. E, vesaire vesaire. Yani herkes sanki Hoca oldular ya, hoca olunca din benim tek elimde. İstediğimi keser, istediğimi biçerim, istediğim şekle sokar, insanlara istediğim şekilde sunarım. E şimdi bu insanlara prim verenler, halen daha sohbetlerine gidenler, birbirine tavsiye edenler ne durumda şimdi? Siz duymadınız mı bunları? Ben takip etmiyorum adamların sohbetlerini ama ben duydum bunları. Her gün onun sohbetinde bulunan, sohbetlerini kaçırmayan adamlar duymuyor mu bunları? Onlarda fıtrat yok mu, vicdan yok mu, muhakeme yok mu? Herkesin vicdanda var bu. Ama neden örseliyorlar? İşte bütün mesele dönüp dolaşıyor. Gerçekten ahirete iman ediyor muyuz? Yoksa dünya hayatını mı tercih ediyoruz? Dünya hayatını tercih etmek için de burada felerler. Ha bunlar külli bir dünya hayatını tercih değil tabii ki. Yani zina eden, içki içen... İşte küfrü tercih eden, bu manada değil. Bunlar İslam'a girmişler. Yani dünyanın bir kısmından yüz çevirmişler. Ama kısmi, yani Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi mesele, kitabın yoksa siz bir kısmına iman edip, bir kısmına inkar ediyorsunuz. Yani ben İslam'a gireyim de, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a teklif ettikleri gibi, biz cihad edemeyiz, biz zekat veremeyiz diyenler gibi. İşte ben beş vakit namaz kılamam, öbürü işte ben zina etmeden duramam, ben içki içmeden duramam Vesaire vesaire. Herkesin o zaman ona göre bir şey olacak. Dünya zaten bugün Müslüman alemine baktığı zaman böyledir. Kimisi zina ettiği halde, mutayı helal saydığı halde, akrabalar arası ensest ilişkileri helal saydığı halde Müslüman olduğunu iddia etmeye devam ediyor. Öbürü içkiyi kısmen ve külliye helal sayanlar var. O da Müslüman olduğunu iddia ediyor. Sarhoş olmadıktan sonra içki içmenin de sorun yoktur diyor. Bir başkası, İslam'da diyor, başörtüsü mü var diyor. Gerek yok diyor örtülmeye diyor. Bir başkası, başörtüsünü de geçtik. Sadece göğsünü kadın örtse, bir de kabahavretini örtse tesettürlüdür diyor. Bu fikri işte Türkiye'de de taşıdılar adla noktalarla vesaire. Böyle böyle bunların hepsi Müslüman olduğunu iddia ediyor. Ve... Burada bunların hepsini reddetmeye tek selahiyetli, tek hak sahibi olan bizleriz. Diğerlerin hiçbirisi, Abdullah Yolcu reddedemez. Mustafa İslamoğlu'na reddiye veriyor ya, hakkı yok. Sen de benzerini yapıyorsun. Akiden, metodun benzeri. Ebu Zerka reddedemez. Sen de onun burnundan düşmüş hık demiş de burnundan düşmüştün yani. Farkın yok. Sen demez İşte İslamoğlu çıkıp Adnan Roktar'a reddiye veremez. Cübbeli çıkıp Mustafa İstanbul'a reddiye veremez. Nurettin Yıldız çıkıp Cübbeli'ye diye veremez. Abdullah Yolcu çıkıp Nurettin Yıldız'a diye veremez. Necmi Sarı çıkıp Abdullah Yolcu'ya diye veremez. Ebu Said çıkıp Necmi Sarı'ya reddiye veremez. Bunların hepsi tencere dibin kara, seninki öbüründen kara. Bunların hepsinin metotları böyle kısmi şeylerle dolu. Kısmi tavizlerle dolu. Ha sen bu konuda taviz vermişsin o konuda. O içki konusunda taviz vermiş. Zındık, Yaşar Nuriler, şunlar bunlar, Fetullah Gülenler. içki konusunda taviz vermiş. E sen de diyor, suret konusunda taviz veriyorsun. Öbürü başka bir konuda. Öteki başka bir konuda. Sen karlarla beraber karşılıklı oturmada taviz veriyorsun. Haremlik selamı kaldırıyorsun. Öbürü de biraz ilerisine gitmiş zinaya cevaz veriyor öbürü velisiz nikah cevaz veriyor. Velev ki e, yani bunların hepsini toplasan, hepsinin sağlam yerlerini toplasak bir İslam etmez. Bülük. Şimdi neden biz söz sahibiyiz? Çünkü biz Allah'ın izniyle sadece kitap ve sünnet diyoruz ve kitap ve sünnete ne bir ekleme ne bir çıkarma yapılmayacağını iddia ediyoruz. Bu yolda olduğumuzu iddia ediyoruz. E, elhamdülillah bu konuda da yani aksini iddia ettikleri bir şey söyleyemezler. Ha en fazla ne derler? İşte o da sigara falan filan. Kardeşim, <gülüyor> sen ilk önce sigarayı haram kılan bir delil getireceksin, ondan sonra konuşacağız. Ebumaz helal diyormuş. Aslı olan bu değil mi? Usulde gereken bu değil mi? Dillerinizi yalan yere Allah'a ihtira olarak şu helaldir, şu haramdır diye e, Allah Azze ve Celle kınamıyorum böyle demeyin diye. O halde haram ve helal hükümleri kitap ve sünnete dayalıysa ve bunun genel kuralı ibadetle ilgili meselelerde asıl olan haramlık, yani kitap ve sünnette geçmeyen meselelerde asıl olan haramlık, eşyada olan asıl ise nubahlıktır. Yani eşya dediğimiz ibadet ve Allah'a yakınlaşma, dinle alakası olmayan konularda çıkan yeniliklerde asıl olan helallıktır. Sigara zararlı. Diyorlar, zararlı olduğunu kabul edelim. ve ki öyle kabul edelim. E, bu bile tartışılır. Zararının boyutları şuyu buyu, o bile tartışılan e, noktadadır. Her zararlı olan şey haram mıdır? Diyorlar ki evet haramdır, diyorlar. Açın bakın kitaplarını. Her zararlı şey haramdır, diyorlar. Bunu neye dayandırıyorlar? Yani Kur'an'da her zararlı şey haramdır diye bir ayet mi var? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde, sünnetinde her zarar olan şey haramdır diye bir hadis mi var? Ha, diyorlar ki, la zarara ve la Yani, zarar vermekte zarara uğratmak da yoktur diyor hadiste. Ama siz böyle demiyorsunuz ki, her zarar veren şey haramdır diyorsunuz. Hadis böyle diyor, doğru. Ama ne konuda söylüyor? Zarar vermekte, zarara uğratmak da yoktur. Yani, bilerek zarar vermekte yoktur. E, bilinç dışı zarara uğratmak da yoktur. Ne konuda? Helal, haram konusunda mı söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? A? Yoksa, beşeri hukukta mı söylüyor? Beşeri hukukta söylüyor, bir kimse komşusunun izni olmadan on duana tahta moloz koymasın diye geliyor hadis. La darar ve la dirar diye devam ediyor. Beşeri ilişkilerde insanların birbirine zarar vermesi ve bilinçli olarak veya bilmeden zarar vermesi söz konusu değildir. Bunun manası nedir? Zarar verdiği takdirde bunun bedelini öder. Tazmin eder. E helallik haramlık nasıl çıkardın? Hadi çıkardın diyelim bu hadiste. Çıkardın. Her zarar veren şey haram dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her zarar veren şeyi haram kılmamış ki hayatında? Zarar veren pek çok şey var. Yiyecek, içecek. Yani yiyeceklerden, içeceklerden zarar vermeyen bir tane şey gösterir. Getirdiğin gibi şey. Evet. Bir tane. Yok yani. O açık. Hadi hadisin sıhhatini kabul etmiyor diyelim. Ya, zayıf diyorlar ya bazen. Evet. Tamam hadi zayıf diyelim. Evet. Sen bana bir tane zararsız bir şey getir. Dünyada bulunup da Dünya nimetlerinden olup da bir tane zararsız bir şey getir. Bunun ölçüsü nedir o zaman? İşte çoğu zarar veren, az zarar veren, bu ayrımı sen nereden getiriyoruz? Önce minareyi çalıyorsun, kılıp hazırlıyorsun. Diyorlar, işte sigaranın üstünde yazıyor, sağlığa zararıdır diye. İlaçlarda da yazıyor. Yan etkileri var, şöyle şöyle yapar diye. Hiçbir ilaç yoktur ki zararı olmasın. Yok, içkinin üstünde yazmıyor, ne yapalım? İçkinin de var. var. Evet, Ama Allah Azze ve Celle bile içkiyi Haram kılarken zararından bahsetmiyor diyor ki onda bir takım faydalar vardır evet. günahı ise onun faydasından büyüktür diyor zararı demiyor. E şimdi senin çatacağın nokta bu kaydı sana böyle batıl şeyleri kabul ettirecek şekilde koyan geçmişlerin mi çatacağın nokta orası mı yoksa bu mı? E tutum neveviye çatamaz imni recibe çatamaz işte şu alime falan alime i̇bn Kudamiye filana filana. Bunlara çatamaz. Kime çatacak? E bu muaz var. Kolay buna çatmak. Buna ben çatsam e, kim ne diyecek ki? Ama ben bir İbn-i Kudamiye dil uzatırsam bir İbn-i e reddiye verirsem bir İbn-i Teymiye'ye reddiye verirsem Nebebiye'ye reddiye verirsem o. Dünyalığımda mı bu? Hmm. Kimse benim yüzüme bakmaz. O halde zaten herkese bu muazalatı ben de atayım. Ya bu adam sigaraya helal diyor be. Öyle yani. Mesela bak, bunlar bir şey. Ee, Allahümme Ey menajimiz men men edil uzadan. Evet. Ey menajimiz edil uzatan ahmak. Ha. Dön. Dön dediklerim o. Evet. Yani, dön dön Orada dikkat edersen diyor ki Ey nebevi, Yani. Sonra bakıyor başka yerde nevbi rahim ola. İnsanlar tehdit içinde kalıyor. Niye? Çünkü insanlar memheş sahibi deriz. Yani Şeyh'in baştan beri anlattığında ben bunu anladım. Yani biz şimdi İbn-i Kudami burada hata yapmış diye çöpe mi atacağız? İşte, yok. Işte İbn-i Teymi'ye şurada hata yaptı diye çöpe mi atacağız? Yok. İşte bunu anlamıyorlar. Ama e, Muaz hata yapmaya hakkı yok. Ya yok. Yani eleştirdikleri nokta hata olsa keşke. Yok. Hemen o ayrı bir nokta. Keşke hatamı bulsalar ve beni düzetseler. Yani bunu düzelttiğimiz çok noktalar oldu. Hata yapmadık mı? Bir sürü hatalarımız oldu. Düzelttik elhamdülillah. Şeyh ben söylemek istiyorum. Belki ben şadan gördüğüm için daha iyi anlatabiliyorum diye çabaya sarf ediyor. Evet, yani yoksa bilmişlik gibi Allah aslan. Yani meselenin dediğin nokta doğru. Yani adam ha İbn Kudami alim olarak kabul ettim. onun hatası olmayacak. Dolayısıyla Ebu Maaz'ı mesela alim kabul edersem hiçbir hatası olmaması lazım. Bir hatası varsa derhal i̇şte kötü. Şimdi İbn-i atamıyor. Ne yapıyor o zamanda? E alim olduğuna göre, herkesin de kabul ettiği bir alim olduğuna göre onun hatası diye bir şey yok. Onun hatası da Evet. Dört mesleli neyden atamıyorlar? Dört de haktır diyorlar. Bu yüzden işte. Bozuk mu denir? Şimdi İbn-i Kudamey'e mesela sen bir şey söylediğin zaman... Abi o alimdir. Sen onun hatasını söyleyemez. Ama Ebu Muaz cahildir. Onun hatasını sen söylersin. Bak, adamdaki şey de bu, inanç da bu. İşte yani burada adamdaki burada bu. şöyle bir şey var. Niye? Adamlar İstanbul'dan saldırıyor. Vaha Evet. Sen Ebu Muaz'la beraber ilim okumamışsın. Aynı ortamlardan geçmemişsin. Sen Ebu Muaz'ı hiç tanımıyorsun. Sen benim cahil olduğuma nasıl karar verdin? Yani benim hakkımda serbest alça geçme hakkını nereden aldın? Bu yetkiyi nereden buldun? İbn-i Kudame ile mi beraber ilim gördün? Onun alim olduğuna karar verdin. Yoksa benimle beraber mi ilim gördün? Benim cahil olduğuma karar verdin. İbn-i Kudame'nin alim olduğuna şahitlik ederken de yalancı şahitlik yapıyor. Ebu Muaz'ın cahil olduğuna şahitlik ederken de yalancı şahitlik yapıyor. Ben de oraya geliyorum. E, onu diyorum yani. Usulsuzluk. Yani bu, yani yine baştan söylediğimiz şey, hepsi aynı yere gelip bağlanıyor. Yani ne yaparsan yap, nereden tutarsan tut, hepsi aynı yere gelir. Yani bir adam diyor ki mesela, tutalım yani, şeyhten söyleme. Aynı inancı paylaştığınız için, aynı menerjde olduğumuz için, Abdullah sapıktır. Ben de soruyorum kardeşim, sen benim aynam bulmak istemez misin? Bana Allah için yardım etmek istemez misin? Allah resulü, sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Abtallı radıyallahu an gönderdiğinde kırmızı davelerden sen için daha hayırlıdır demiyor mu? Yüzümden sen de hayırlı olanı yap. Sen sünede hedef misin? İşte kolaycılığa kaçıyorlar. Gel ben gel bana anlat. Kolaycılığa kaçıyorlar. İz, şeyde İnegöl'de biz butarcılar geldiler. Diyorlar ha. ki işte Abdullah yolcu falan filan işte derneklerden bahsettik. <gülüyor> Onlar dedi ki, Abdullah Yolcu da size sapık diyor dedi. Allaha, Sen niye kolayla kaçıyorsun? Dinledim. Dinledim. Ben de dedim ki, Abdullah Yolcu'nun kendisi sapık. Hadi bakalım, ee, hangimiz haklıyız? Dinledim Allah'a. Ispatla, yani ben Abdullah Yolcu'ya sapık diyorum, o da bana sapık diyor haliyle. Ölçününün, hangimiz haklıyız? Ispatla, ölçününün, ölçününün. işte o ölçü araştırmak işine gelmiyor. Olayı i̇şte var. Eğer ben onun işine gelen şeyler söylersem, Abdullah Yolcu sapık olacak. Evet. Eğer o onun işine gelen şeyler söylerse, emmaz sapık evet, olacak. Işte. İşte anlatmak istediğimde bu yani insanlar mesela diyorsa kardeşim eğer ben sapıklıktaysam, senin elinde bir ölçü varsa gel onu bana anlat. Al Ebu Said'cide var. Video hazırlamışlar. Ha? Ben sanki bunları yeni söylüyorum. Ben bunu 10 sene önce söylemişim. Ha? O zaman Ebu Said'ciydik, sapık değildik. Bugün aynı şeyleri yine ben söylüyorum. Şimdi Ebu Said'le bizim aramız ayrıldığı için elhamdülillah Allah onları uzaklaştırdı menheşten. Ayrıldığı için Ebuaz sapık görülmeye başlandı. O zaman işte hocaydı. Evet. Ben o zaman da söyledim. Oy vermek caizse CHP'ye oy verin dedim. Yani bunu caiz kabul ediyorsanız CHP'ye oy verin evet. dedim. O zaman da söyledim bunu. O zaman kimse bana sapık demiyordu. Niye? Çünkü ben Ebu Said'e sapık demiyordum. Ama Ebu Said'e sapık deyince birden Ebuaz sapık oldu. Neden? Çünkü o bunu söylemişti. Böyle söylemişti. Ya yani ben sapıksam o zaman tem bunu söylemeliyim. Ebu Said'in yanındayken sapıklıktan beraat değil. Böyle bir anlayış var. İşte o şey yanındaki kabrek de öyle. Kabrak var bir de yanında. Yani ondan biliniyor zaten ya böyle baktığın zaman ya, sen yani samiyyet yani ben bir şahsı görüyorum. Abre'nin kendisi değil mi? Kim Ebu Said'e gidip de işte tayyibi tekfir ediyor hocam bu falan deyip şikayet eder. Ee, şey Ben de, isterse, vallahi... o zaman tartışır. Ben bugün de aynı şeyi söylüyorum. O zaman da aynı şeyi söylüyorum. Yani Tayyip'in münafık olduğunu o zaman da söylüyordum. Evet. Şimdi de söylüyorum. Sen evet. ona tekrar olarak alıyorsun. Bugün de tekrar olarak alıyorsun. Ama dün sapık değildik. Bugün sapığız. Bana da tekir. Canım. Yani Ebu de bağlı tamamen. ve sünnete bağlı değil. Değer yarık oldu. Sen de diyor şeye, hocaya söyleyeceğim. Ebu Said hocaya söyleyeceğim. Söyle de. Yani söylüyor, senin Sapoğlu tam kurtulman için Kur'an ve sünnete uyman yeterli değil. Ebu Saide de uyman lazım. He, öyle diyor. Yazıyor. Dedim Ebu Saide kim ya? Aynen böyle yazmış. Ebu Saide. Koyayım bir de şey yapayım. Dedim Kur'an Kur ve sünnet neymey hep ben. Git <gülüyor> ya. Ben ondan bir şey öğrenmedim şey, Allah'ım dostunu öğrendim. Hemen nispet ediyorlar. ki Ya 3 tane hadise sarılıyorlar onlar. 4 tane hadisten başka bir şey yapmıyorlar. Veya Buhari ona veya şey. ona verdiğim cevabı Ebu şey Abdullah Yolcu Dört hadisçiler diyerek böyle sallıyor. Ona da bir cevap yazmıştım. Bilmiyorum, e, sitede var mı, forumda mı yazdım. böyle ki biz dört hadisçiyiz. Dört tane hadisle hüküm çıkarıyoruz. Dört tane hadis sizin binlerce kıyasınızdan, reyinizden üstündür. Onlar da reyci. Kendi itiraflarıyla. Taklitçiler. Dört tane hadis taklitten üstündür. Böyle ki dört tane hadis olsun. Şu da vardı Allah'ım. Ebu Daud Rahimullah demiyor da mu? E, akleden, düşünen bir Müslümana dört tane hadis yeter diyor. Dört tane hadis sayıyor. Şey, sözünü kestin. Şey de vardı orada. E, Adib bin Kater radiyallahu anh hadisini Bilal radiyallahu anh diye söylüyor. He. Hatırladın mı? Karıştı. Tecrü meselesiydi. <gülüyor> Onu da yanlıştır Allah'a. Onda da Allah. Ude'yi diye söylüyor bir de. Evet. İsmin de yanlış işte. Evet. Aynı... Konuşmanın devamında şunu da söylüyor. Yazmıştım zaten. İznini işte i̇şte, kestim şey. Seyit Sabık falan bunlara saldırıyor Fıktüs kitabına falan. Işte yanlıştır vesaire vesaire. Sonra Hı. diyor ki aslında İlmihal, sahil ilmali de o yapıyor. Sahil saldırıyor yani mesajları, farklı kitaplar falan. Ha diyor, siz Hı. diyor diyeceksiniz ki diyor İslam fıkıh kitabını, Abdullah Bedevi'nin İslam fıkıh Fıkı kitabını Elveciz'i niye bastınız diyebilirsiniz diyor. Çünkü sayıyım çok fark evet. yok. Bir iki mesele farklıdır o kitapla. Elbani'nin öğrencisi burada zaten yazar. Biz diyor bunu diyor amel edilsin diye mi bastık diyor. <gülüyor> Değişiklik olsun diye bastık diyor. Böyle de bir şey yani şaklaban bir adam. Aynı konuşmasında yine şunu da söylüyor. Elbani diyor hiçbir yerde diyor mezheplere karşı çıkmamıştır diyor. Biz Elbani ile beraber Avrupa'ya davete çıktık falan filan. Hiçbir zaman mezheplere karşı çıkmadı. Ya bir insan... Bu kadar desteksiz atar yani. Elbani, inan Ab e, Abdullah Yolcu Suriye'deki Ramazan el-Buti ile tamamen aynıdır. Mezhepler konusunda, taklit konusunda söyledikleri birebir aynı. Aynı sözler. Hatta selefiliğin mezhep olmadığını, tarihsel bir dönem olduğunu söyleme konusunda da aynı şeyleri söylüyorlar. Selefilik mezhep değil diyor. Selefi olması diyor işte Hanefi olur, Şafii olur, Malfi olur, Hanbeli olur. Böyle savunuyor. Yani Buti ile aynı şeyleri e, iddia ediyor. Elbani Buti ile mücadele ediyor. Ve onun yanındakiler e, bazılarımızın özelliğini attım. Mezheb Taasuvu Bidati kitabını. O kitabının yazılmasının sebebi işte budur. Bu düşüncedir. Mezheb. Abdullah Yolcu'nun iddialarına cevaptır. Aslında Ramazan-ı Buti'nin ondan ala Abdullah Yolcu'nun iddialarına hep birer birer cevaptır. Hadi o kitabı geçtin. Es-Sahiha daife yani Elbani'nin hangi kitabını kaldırıp okusa mutlaka mezheplere, dört mesele, işte reylerle amel edilmesine reddiye verdiğini görür. Elbani bu ya. Ve sen nasıl bu yalanı söylüyorsun? Elbani hiçbir zaman mezheplere karşı çıkmamış. Elbani'nin bütün meselesi mezheplere karşı çıkmak. Onunla meşhur olmuştur zaten. Evet. O yüzden suratı atılmıştır O yüzden bir her taraftan tepki görmüş, hayatında kimse yüzüne bakmamıştır. Neymiş? Avrupa'ya davete çıkmış Erbani ile. Ufak hatta cüvcüler yesin. İşte İbn-i çıktığında oy meselesinde buna demiş ki ha oy verebilirsiniz. Görüşürüz. Var mı i Hüseyin'in o Yok yok. Yani olaylar demiş. farklı. O, o sallıyor. O ayrı mesele. Şimdi oy meselesinde Binbaz ve İbn-i öyle değişik var. kuvvet için verikleri fetvalar evet. var. Oradaki şartlar başka ve bunlar da bazı şartlar koşuyorlar. Evet. Yani dinden taviz vermeyeceksen, işte şunlar şunlar olacaksa, tevhid hakim kalınacaksa, tevhid namel edilecekse, şirke bulaşılmayacaksa, şunlar bunlar yapılmayacaksa, evet oy vermek caizdir. Bu parlamentre girmek caizdir diye. Şimdi şartları zikretmiyorlar, neticeyi evet. alıyorlar. Ben Böyle. orasını demiyorum, şey Diyor ki, yani bana dedi, diyor, yani o, o, ya, o beraber o, İngiltere'ye giderken Allah o Şahitliği ya. kabul edilmez, He. tescilli yalancı. O, malum. Adam tutuyor, faiz bankalara fetva veriyor, katılım bankalarına. Orada arkadaşlar diyorlar ki, işte biz bu fetvayı kabul etmiyoruz. Yani bir mazda vermiş olsa biz bu fetvayı kabul etmeyiz. Yahu alim veriyor fetvayı diyor. Siz diyor nasıl şey yaparsınız? Nasıl kabul etmezsiniz? Hocam diyorlar Allah Azze ve Celle alimlerin, rahiplerin, Rabler edinenler diyor Ay. Ya diyor işte dört hadisçilere uyuyorsunuz siz de dört tane hadis ezberlemişsiniz <gülüyor> alimlere karşı çıkıyorsunuz falan filan. Tavrı bu. Ayet hadis söylediğin zaman zaten e, mesela bir şeye karşı çıkarken sana diyor sen diyor alay alimsin yahu. Sana yani alay. Sen müşteysin. Evet müşteysin alimsin diyor. Böyle, yani ne bileyim aslında yüz, yüz olsa o ne diyemezsin. Yani, evet, bir ara şey diyorlar mesela. Delil diyor, alime diyor delil mi sorulur? Diyor. Delil diyor, bidatçıya sorulur diyor. Bu manyağı diyeceğin yani. Sen bidatçının bidatçı olduğunu neyle biliyorsun ki? Alimin alim olduğunu neyle biliyorsun ki? Alimin hak olduğunu. Yani diyor. şimdi düşün, sen Cübbelame'nin öğrencisisin diyelim. Ve otomatikman bu sözünle o kimseye Cübbeli'ye delil sormayı engelliyor. Ne diyecek? Delil kime sorulur? Abdullah Yolcu gibilere sorulur. Çünkü onun gözünde sapık o. o. Yine delil sorulmaktan kurtaramaz Hı. kendini yani. Hı. Delillerle mutlaka yüzleşmelisin. O bu arayı Müslümi okuyacaksın yani. Bunun ee, façarı yok. Hatta Cübbeli Ahmet onları diye veriyor. Biz diyor teslim olmalıdır diyor. Yani, delil lazım diyor. <gülüyor> ha. Şeyi koymuşlardı, Ebu Zırtlan'ı, <gülüyor> o diyor işte delil meselesi, o, o da ona karşı çıkıyordu. Böyle bir video yapmışlardı. Sen söylemişsin kimin yaptığını. Osman. Evet. Osmanlı. <gülüyor> He. Bir de şey Osman. vardı, Doğru. bu çelişkilerle ilgili bir şey daha yapmışlardı da. İşte namazın terkini diyor, bütün sahabeler küfür olarak itikad ediyordu diyor. Çok belli. Başka bir sohbetinde de şey diyor, işte Aferin. bu vahhabiler diyor, namazı terk edeni tekbir ediyorlar. Kafir diyorlar namazın terkine falan diyor. Şey de var. Ha, Ebu Zırta'nın sözlerinden biri de şey, diyor ya diyor ben Hadis var diyor. Bu konuda iman ediyorum diyor. Ama diyor ihtilaf edenlere de diyor sesimi çıkartmam çünkü diyor bu meselede ihtilaf var diyor. Bak. İki bak ya. Delil var diyorsun. Ben böyle iman ediyorum diyorsun. Ama ihtilaf edenlere de iyi bakıyorum diyorum Bak herhalde. Niye? Alimler diyor ihtilaf etmiş. düşünceye bak. İki yüzlülük deliliği bu. Şimdi deliller muhtelif olur. Anlarsın. Yani ee, önemli olan ihtilaf da NASA karşı reyler mi ihtilaf ediyor? Yoksa naslar hakkındaki anlayışlar yani Nasların kendisinden kaynaklanan ihtilaflar mı? Meselede felsefe var. Şimdi delil geliyor. İhtilafı gideren delil geliyor. Hem de ihtilaf etmişlerdir. Neydi ihtilaf etmişlerdir? Mesela kişinin Cinsel organına dokunması, abdesti bozar mı, bozmaz mı meselesi. Mezheplerin itiraf ettiği bir konu. Sayın İlmi Ali biz yayınlayıncaya kadar bunlar da itiraf içerisindeyiz. Yani kimisi nesk olmuştur diyor, neska delil getiremiyorduk. Kimisi abdesti bozar diyordu vesaire vesaire. Şimdi İlmi Ali kaydeyle getirdik biz orada hadisleri. Ne diyor şeyde? Yani neska der delil yok. Tav bin Ali Radyalan'tan gelen rivayette diyor ki o senden bir parçadır. Yani abdestin bozulmayacağını ifade eden bir şey. Bu süre bin Safvan'dan ve pek çok sahabeden gelen rivayette de kim cinsel organına dokunursa abdest alsın diyor. Şimdi önceki getirdiğimiz rivayette Tav bin Ali Radyalan'ın rivayetinde nasıl geçiyor? Namızlara dikkat etmek lazım. Birimiz diyor namazdayken cinsel organına dokunduğunda Zaten problem burada. Yoksa öbür türlü abdest almakta meşaffat var? Alırız. Ama burada namazlarken yani elbise üzerinden dokunmaktan bahsediyor. O senden bir parçadır diyor Allah'ın eski. Burada abdestin gerekmenini burada söylüyor. Çıplak dokunmaya gelince, yani bunun da açık ibaresi yine i̇bn İbba'nın Ebu Yer-i hadiste. Arada bir halil engel olmaksızın cinsel organla dokunan abdest lazım diyor. Bu ne demek? Bu taklit demek. Kayıtlamak demek, sınırlamak. Ee, özellemek demek. Şimdi tahsis girmiş, taklit girmiş bir delil varken umum delille delil getirmek müteşavirlere tutulmaz. Ha öncekiler için bu mesele zahir olmamıştır, farklı kanaatlere sahip olmuşlardır. O ihtirada biz dine dinemeyiz. Şeriat bir tanedir o zaman Muhammed Aleyhisselatü söyledikleri yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada taklit eden delille bunu söylüyor. Yani ee, sen bu hadisi getirdiğin zaman arada bir örtü olmaksızın cinsel organla dokunan abdest alsın diyor hadiste. Öbür taraf ihtilaf bu sonra hala ihtilaf etmeye devam eder de derse ki işte diğer hadiste kim cinsel organla dokunursa diyor. Dediği zaman bu hadise karşı koyabilir mi? Koyamaz. Çünkü bunda daha fazla ilim var. Açıklıyor sebebi. Olayı açıklıyor bu hadis. Bu hadise karşı sen hala o hadiste delil getirirse bu artık sapıklıktır yani. İsterse hadise dayan takip girmiş çünkü. O müteşavürlere tutunmak olduğu için sapıklıktır. Bu sebeple ihtilaf meselesinin anlaşılması e, nerede mazur görülsün ihtilafı? Aynı hadis üzerinde. Farklı şeyler olabilir. Maalesef. O da nedir? İki tarafta da veya iki taraftan birinde ilim eksikliği vardır. Yoksa dinde ihtilaf yoktur. Mesela işte kadına dokununca abdest bozulur mu, bozulmaz bu meselesi. Burada ihtilaf edilmiştir. Bir taraf, diğer tarafın hadisini sahip görmemiştir. İlletler getirmişlerdir. Mesela zahirler gibi. Bundan dolayı sen bu adama sabık diyemez. O e, nasların genel ifadesiyle hareket ediyor. Bu sahip hadis, bizim için sayı olan hadis, onların nezdinde sabit olmadığından dolayı Haddis ulaşmayan kimse, ya sıhhatı ispatlanmamış kimse hatta. Yoksa sıhhatını ispatladıktan sonra orada da diretemez, O görüşte de diredemez. Ee, burada onu mazur görürsün. Çünkü o da dayanmakta. Kınanmış ihtilaf nas'a rağmen, yani tahkid eden, tahsis eden, yani müteşavirliği oradan kaldıran nas bulunmasına rağmen, eğer bir taraf müteşaviye tutunursa veya nas'a karşı kıyasa tutunursa, bu ihtilap karşı çıkılması bir reddedilmiş. Bu ben dediğim ah, benim, ee, Bunlar Bunların delillerle şeydi. işi olmadığı için... Şur. Ebu Zerka Gürtler'in delillerle bir alakası olmadığı için, onlar ömürlerinde hadis kitabı bile okumadıkları için, okusalarda teberrük için, işte hastalara çıkan için falan. Böyle okudukları için ee, onlar bilmezler bunları. Yani alimlerin de hangi delillere dayandığını, hangi ihtilafın delile dayalı bir ihtilaf, hangi delilin... Hangi ihtilafın, e, R'ye dayalı bir ihtilaf olduğunu bilmezler. Ama boş saldırıyorlar. O yüzden çıkıp salak salak konuşuyor. Diyor ki, işte eğer sayı hadis bir şeye kara diyorsa, alimlerin icma ona beyaz diyorsa, biz hadisle değil, alimlerin dediklerine bakarız diyor. Yani bu da hasar yani. yani. Tamamen uydurma bir söz. Hiçbir alim... Yani hiçbir icma yoktur böyle hadise muhalif. Bir tane böyle bir icma yok. Hadise ayar bir icma. Ama ihtimale dayalı olarak getirdiği şey küfürün kendisi. Eğer alim demişse, derli ya zaten sonradan düzeltme yapıyor, Ya zaten alimin derinli varsa bunu alim söylemiyor ki. Şimdi vaki olmayan bir şeye, vaki olmayan bir şey üzerine ihtimal yürütülmez. Evet. Eğer e metin alimleri icma etmişse hadisin hak ah dediği bir şeye kara dedi ne o hadis sayı olamaz. Mesela mesele orada. Eğer öyle bir şey olursa yani bu bozuk çürük temellendirilmiş şey olur ki, Eğer hadisin sayı olduğunu söyleyebilir. Eğer hadis sayı olmasına rağmen zıttını alimler söylese onların hepsi kafir olmuştu ben. Yani. Kafirlerin icmasından mı bahsediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyledir zaten mesele bu tuştu işte. sorumuz da buydu. Adam işinden çıkamadı. Tulladılar. Attılar <gülüyor> dışarıya. Böyledir zaten en kısa yol. İşinden en kısa bir. hani şey de söylenmiş. Kuytur. Yürü, işte manavdan, kasaptan işte bakaldan diyor şey mi olur? Müsteyim bu. Aynı sözler. Kaynafağmen. İşte dedi adamlar da ya manav, ya kasap. Ya tüccar Çoban. Aha. Yani Zaten baktığınız zaman bu dönem ne geliyor şey, ama, şimdi mesela bu adama soruyorum, ben mesela en ben kendimce bildiğim bir şey soruyorum. Diyorum ki, ya müştehit yani iştaha dedene mi diyorsunuz? Müştehit diyor, ya peki mezhep seçmek bir iştah mı? Anlıyor, bunlar, bunlar iştah dediğini değil, dinumdurana müştehit diyorlar. Yok anladım yok, o manada değil yani böyle. Şey manasında diyorum. Onu biliyorum zaten de yani onun ben şeyini almak istiyorum. Diyorum yani buna mı diyorsun Diyorum peki sen diyorsun ki dört mezhepten birini seçeceksin. Doğru mu? Evet. Bunlar da ittifak ettik her. Peki ben bunlardan birini seçsem iştahat etmiş olmuyor mu? Yürü olmuyorsun. Ya sen kendi kendini yalanlıyorsun. Kendi kendini yalanmıyor. İştahat seçmek değil mi? Ayıklamak değil mi? Bunlardan birini seçtim ayıkladım işte ben. Ben müşteriyet oldum bununla. Canım, sofrayı kullanır mı? İçerip kullanır buraya. Yanlış mı bir şey? Burada sorun Yani kendince, onun kendi fikirince ben soruyorum bunlar.